والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصده إجمعين أما بعدها الأول الله والآخر الله والظاهر الله ve albaatino Allah. fman kana Allah. Allah. fman kana fi qalbihi Allah. Amin. Amin. İnnallezine âmenu ve'amilu s-salihati ve'aqanu s-salata ve'atev zekata lahum عند Rabbihim ولا khawfun aleyhim ve'lâhum yahzenon. Allah ruhidh. Ve'ballâ'na rasûluna'l-nabiyyul-kerîm ve'nâhnu alâ dâlike min ash-şâkerîn ash-şâhidîne Geçen derslerimizde Cenab-ı Hak Celle ve Aleyha Hazretlerine, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, kaza ve kadere ve ahiret gününe inanmanın ehemmiyeti ve bazı bu mavzuğa mütedair marifet ve meseleler üzerinde dururuz. Cenab-ı Hak Celle ve Aleyha Hazretlerinden niyaz ediyoruz cümlemizin imanını kemal mertebesine yükseltsin. İnşallah Teala. u Teala. <Gülüyor> Muhterem ünlüler, esas ve temel mavzuğa girmeden evvel şunu söyleyeyim ki dünyevi ve uhrevi bütün masariyetlerin, bütün saadetlerin temeli ve başlangıcı imandır. Bir kimse dünyada selamette kalmak istese iman edecek. Bir kimse dünyada düşmanlarına karşı zafer bulmak istese iman edecek. Bir kimse dünyada Allah-u Zülcelal'in imdadı ruhanisine nail ve mashar olmak istese iman edecek. Bir kimse cennetlere nimetlere, devletlere, saadetlere ermek istese yine iman edecektir. Yani iman Allahu Zulcelal Hazretlerinin kudretine, vahdaniyetine, feyiz ve bereketine, imdad-ı ilahiyesine ve inanın dediği şeylerle birlikte bütün bunlara inanmakta insan için büyük saadet muhakkaktır. Mesela Kur'an-ı Hakim'i beraber şöyle gözden geçirelim. Bir kimse dünyada izzete nail olmak istese, Cenab-ı Hak Celle Hazretleri nezdinde ve kulları nezdinde ulviyet ve kutsi neşelere ermek istese, Kur'an-ı Kerim açık olarak beyan ediyor. Ve billah. Ve la tehinu ve la tahzenu ve entümül a'levne in kuntum Gevşemeyin, mahzun da olmayın. Müminler kaldıkça ali olacaksınız. Cenab-ı Hak buyuruyor. Gevşemeyin, mahzun da olmayın. Müminler kaldıkça ali olacaksınız. Hadisat karşısında Belalar, çileler, musibetler karşısında Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinin verdiği ve mukadder kıldığı imtihanlar karşısında gerçekten çelik gibi kalmak ve Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerini her aradığınızda karşınızda bulmak istiyor musunuz? Mümin, gerçek mümin olmanız kafidir buyuruyorlar Halık-ı diğer ayetlere bakıyoruz. Mesela düşmanlarımız üzerine zafer elde etmek istiyoruz. Girdiğimiz her dava ve meselede galip ve muzaffer olmak istiyoruz. Mevla-i açıkça işaret ediyor. Feayyednallazina amanu ala aduwwihim faasbahoo zahirin. Biz müminleri din ve şeriatimize yardım edenleri çünkü aycelerin yukarısında intesurullah a yansurkum ve yusabbit akdamekum buyuruluyordu siz Allah'ın din ve şeriatına yardım ederseniz Allahu zulcelal de size yardım eder böyle olunca feeyednallazina amenu ala aduwwihim fa'asbahuhu zahirin biz müminlere düşmanları üzerine yardım edip onları teyit ettik de sabaha galip ve muzaffer olarak şu halde mutlaka var olduğumuz müddetle hayatımız boyunca eğer Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri bizi teyit ederse nurlu sabaha çıkacağız. Allah'ın bizi teyidi içinde iman da kemal, mevla'ya itaatta da mümkin olduğu kadar temama ermek mecburiyetindeyiz. Diğer ayet-i kerimede وَاُخْرَا <gülüyor> تُحِبُّونَهَا Nasrun min Allahi ve fethun qareeb wa Cenab-ı Hak yukarıksında Suretü's Saf'ta: Ey müminler, sizi öyle bir ticarete delalet edeyim, öyle bir alışverişe götüreyim mi ki korktuğunuzdan emin kılsın umduğunuza nail etsin? E böyle bir ticareti, böyle bir yolu hangimiz arzuetmeyiz? Fe'aminuna billahi ve rasulihî Allah ve Resulüne inanır ve iman edersiniz. Ve tücahidûne fî sebîlillâhi bi'enbuâlikum ve entusikum. Allah yolunda mallarınız ve canlarınızda da cihad edersiniz. Dâlikum hayrûl lekum in kuntum Bu yaptığınız ameller ki bilirseniz hakka uygundur. Karşılığında cennetler, adin cennetinde köşkler verilecektir. En sonunda ve ukra tuhibbûne. Size seveceğiniz bir haber daha vereyim mi buyuruyor cenab Hak? Ve <gülüyor> Bu cennetler, nimetler, devletler, şaadetlerle beraber seveceğiniz bir haber vereyim mi size? Buyur ya Rabbi. Nasrun minallahi ve fethun karir. Eğer imanda samimiyetimiz olursa, millet olarak ekseriyetimiz kamil imana sarılırsanız ve imanın icablarına yerine getirirseniz, Allah-u Zülcelal tarafından sizin için mukadder olan bir musratı ilahi vardır sıfatun aynı zamanda çok yakında da kütihat vardır ve beşiril müminin Muhammedim iman edenlere müjdele dikkat durunuz imana müteallıktır ve beşiril mümin tamam mı iman edenlere müjdele Muhammedim acaba bu müjdeyi almaya layık olan müminler kimlerdir geçen cuma söylemiştim ya müslümanlar bir kalpte imanın mevcudiyetinin dıştan görünüşü nedir? Herkes çeşitli iddialar ortaya koy. Kimi aşktan bahseder, kimi ihlastan bahseder, kimi vuslattan bahseder, kimi kamil imandan bahseder, kimi Cenab-ı Hak'la üns'ten bahseder, kimi muhabbetten bahseder, herkes çeşitli makamın sahibi olduğunu iddia eder. Acaba bir gönülde gerçekten iman olduğunu neden bileceğiz? Ve Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Hakim'inde çeşitli müjdelerle tepşir buyurduğu müminler kimlerdir? Asıl birkaç dersi üzerinde durduğumuz imanın bugün kararını vermiş oluyoruz Müslümanlar. Bakalım gerçekten bahsettiğimiz iman bizim gönlümüzde karar kılmış mıdır, kılmamış mıdır? Evvela Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Müjdeye liyakati olan müminler kimlerdir? Estağdibi el el el bil ve hiç katkısız, zerre tereddütsüz Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri formülü elimize veriyor musunlar? Ölçüyü elimize veriyor. Eğer bu ölçüye dikkat ve rikkatimiz varsa halik Zül Celalimizin Zülcelal'imizin Kur'an'da Mevla'nın müjdesine istihkakımız ve liyakatımız olacaktır. Acaba onlar nelermiş? Bir gönülde imanın bulunuşunun dıştan görünüşü, alaim ve işareti ve emaratı nelermiş? Bakınız muhterem Müslümanlar. Bir Etteibu gerçek mümin her halükarda tövbe edicidir. Müminler tövbe edicidirler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri buyuruyorlar ki günde en az ben Rabbime yüz kadar tövbe ve istiğfar ederim. Ey ümmet ve ashabım siz de Rabbinize tövbe ve istiğfar ediniz. Masum insanken, masum insanken Allah'ın habibi iken Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinin hudutsuz lütfunama sarken Cenab-ı Hak geçmiş ve geleceğini de affedip ve bağışladığı halde ki inşallah Resulullah'ın o kutsi diliyle yaptığı istiğfarlar samimi ümmetinin günahlarının kıyamet gününde affine vesile olacaktır inşallah. Günahına istiğfar et Habibim ayet-i kerimesine mana veren müfessirin, ümmetinin günahı da Resulullah'a izafet edildiği cihetle yaptığı istiğfarlar, Peygamber Efendimiz'in ümmeti muhteremesinin, Allah'ın lütfuna nail ve masal olan iman ehlinin sahifeyi amalini silecek ve yıkayacaktır inşallah. Bununla beraber, madem ki Resul-i Ekrem, İnsiyele ilgili bir şey yok. Allah'ın bir şeyi yok. Allah'ın bir şeyi yok. Allah'ın hadis şeyi yok. Allah'ın bir şeyi yok. bir bulut gelir ki bizim kalbimizdeki gaflet bulutu bir değil Resulullah Habibullah ile Allah arasındaki muameleye uygun şeyi bir bulut gelir. Hatta bir şeyi yok. Allah'ın bir şeyi yok. Allah'ın bir şeyi yok. Allah'ın bir şeyi Muhtemelen teşbih aynanın üzerine hafif toz konsa, öyle yandan baktığınız zaman o görünür değil mi? Niçin? Parlaklık en hafif bir tozu bile gösterir. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ve diğer enbiyahi ızam hazaratında bazen sevvi zelle olmuştur. Onlar bile Cenabı Haliki Zülcelale istiğfar etmişlerdir. Şu halde Allah'ın müjdesine nail ve masal olacak müminlerin birinci sıfatı tövbe edidirler onlar. Et-taibun. İkincisi el-abidun. Tamam mı? Cenabı Hak Celle Vala Hazretlerine onlar ibadet ederler. İbadeti olmayan bir insanın Allah'a kurbiyeti düşünülemez. Allah'ı Allah'a kurbiyeti olmayan bir kişinin de Cenab-ı Hak tarafından Habibinin dili ve Kur'an ayetiyle mübeşşer olması hayalden öte geçemez Müslümanlar. Onun için eğer Rabbimizin lütfunu aile olmak istiyorsak farz olan namazlarımızı kılacağız. sünnet olan namazlarımızı eda edeceğiz. Mümkün mertebe nevafil üzerinde duracağız. Allahu Zülcelal'imizi her nefes ve adımda zikretmek için gayret edeceğiz. Tamam mı? Her nefes ve adımda her halükarda, bütün ahvalimizde, yaşayışımızda, zaman zaman iş, işaret ettiğimiz gibi abdestli, abdestsiz evde, yolda, bağda, bahçede, dükkanda, tezgahta, handa, hamamda, nerede olursak olalım kalben Mevlamıza merbut olacağız ve hâlık Zülcelal Hazretlerinden afvimiz istenmekle beraber ibadetin neşesiyle ve nuruyla gönlümüzü nurlandırmaya çalışacağız. Demek ki müjde alacak müminler, Cenab-ı Hakk'ın tepşirine mazhar olacak müminler ibadet eden müminlerdir. Suri makamı ne olursa olsun, mazhariyeti, dünyalık şöhreti ne olursa olsun Müslümanlar, kavmi ve kabile ve aşireti nereye çıkarsa çıksın, ibadetten zevk almayan insanın gönlü ve kalbi cehennemi ve korkunç karanlıktır. Allahu u Zülcelal'le rabıtaları kopuktur. Mevlasıyla irtibatı kopan bir kulun ve saadet temennisi manasız ve yersiz bir harekettir. Cenab-ı Hak bu bakımdan cümlemize Peygamberi Zişan Efendimizin ibadetiyle nurlanmayı, onun ibadetindeki büyük neşeye yaklaşmayı, o yolda olmayı nasib etsin inşallah. O teala. Resulüne Halık-ı Zülcelal'imiz ki رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَ الْيَقِينُ. Sa yakin gelinceye kadar Rabbine ibadet ediyor Muhammed (s.a.v.). İbadet ettiği halde tekrar veriyor. veriliyor. Wa'bud rabbeke hatta ya'tiy el yakin. Evet. Diğer ayetlerde secde et yaklaş ya Muhammed buyrulur. Secde et yaklaş. Cenab-ı Hak, Cenab Hak Celle Velalâ Hazretlerine gerçek kurbiyet demek secdelerle, hükrularla, kıyamlarla, tilaveti Kur'anlarla, evradü ezkara devamlarla olacaktır. Müminin kalbinde iman oluşunun dıştan görmüş ikinci alameti demek, Müslümanlar ibadet edecek. Üçüncü alameti Elhamidun. Cenab-ı Hak Celle A'la Hazretlerinin nimetlerine de ham dedicilerdir. Müjdeye mazhar olacak Müslümanlar Allah'ın verdiği İslam nimetine hamd Mevla'nın nutfettiği iman nimetine hamd edecek. Rabbimizin nutfettiği tevfikına hidayetine hamd edecek. Allah Subhanahu ve teala hazretlerinin elimizi arşa açmaya gönlümüzü hakka tevcihe yüzümüzü kıbleye çevirmeye bize muvaffakiyet nutfetti ya nimetlerin en büyüğü hamd edeceğiz. Şükredeceğiz ki Mevlamız ziyade edecek. Müslümanlar. İçinde bulunduğumuz hala gözümüzün görmesi şükredeceğiz. Dilimizin söylemesi şükredeceğiz. Kulağımızın duyması şükredeceğiz. Kalbimizin muntazam rakasesine şükredeceğiz. Midemizin hazmından böbreklerimizin süzmesine, el ve kolumuzun tutmazından ayağımızın bizi taşımasına varıncaya kadar Cenab-ı Hakk'ın ne mütenahi nimetlerine basarız. Bunlara hamd edeceğiz ki ayeti kelimenin kerimenin sonundaki ve beşiril müminin neşesine nail ve masar olabilir. Yoksa şükrü olmayan fakat küfrü ve küfranı çok olan kulların Cenab-ı Hak'tan müjde görmeleri düşünülemez Müslümanlar. Tamam. Çünkü la inşakartum la azidannakum ve la in kafartum in adabi la shadid. La inşakartum la azidannakum ve la in kafartum in adabi la shadid. Eğer şükre derseniz ziyade ederim buyur Cenab-ı Hak. İmanınızı, aşkınızı, neşenizi, saadetinizi, nurunuzu, feyzinizi, bereketinizi, kuvvet ve kudretinizi ziyade ederim. Hatta ehl-i iyaliniz ve zürriyetinizden sabahı haşre kadar hayırlı insanlar ve nesiller getiririm. Şükrederseniz. en كَفَرْتُمْ Eğer küfrederseniz, اِنَّ عَذَابِي لَا شَد۪يدَ اَزَابُمْ azabum buyuruyor Cenab-ı evet. Hak Seyyid-i Şükretmek lisanla olacaktır. Allah'ı zikretmek ve ona isimler etmek ve emsali evradu eskara devam etmek şükretmek kalbi olacaktır. Halık-ı zulcelal'in büyük kudreti ve vahdaniyetinde teemmül ve tefekkür etmek şükretmek bütün vücutla olacaktır. Cenab-ı Hakk'ın farz olan emirlerini tutmak ve haram kıldığı şeylerden de sakınmak. Tamam mı? Kavli, kalbi ve fiili ameli, bütün vücuduyla Cenab-ı Hak'te Celle ve şükretmek ve gerçek şükrün manası, Allah'ın verdiği nimetleri yerinde harcamak, hıyanet etmemek. Cenab-ı Hakk'ın nizamına ihanette bulunmamak. Bu suretle şükredenler, müjdeye mazhar olacak Müslümanlardır. Kısa kısa geçiyorum. Elhamidun. Cenab-ı Hak devam ediyor. Bir kalpte iman varsa, dıştan görünüşü ne olacaktır? Devam ediyor Rabbimiz ilk bakışta mana seyahat edenler. Yani arz üzerinde hizmeti İslamiye veya nefs terbiyesi için seyahat edenler. Müfessirin burada es-saihunu, es-saimun olarak manalandırmışlardır. Oruç tutarak nefislerini Allah'ın emrine uygun perhizle midelerini boş tutarak Kalplerini maasiden hali tutarak bütün uzuvlarına oruç tutturmak suretiyle gerçek manada saim olanlar da bu müjdeye nail ve masal olacaklardır. Cenab-ı Hak afiyetle Ramazan'ı idraki ve Medine'de edayı lütfeylesin inşallah. O, tamam mı Müslümanlar? Demek ki Ramazan-ı Şerif'te tevhid gulguleleriyle camilere dolan... ''Beş vakit namazını kılmaya daim ve devamlı olmakla beraber teravihler ve secdelere, vecd ile kapanan kullar.'' Biliniz ki, iman müjdesi aynı zamanda oruç tutanlar içindir. Onun için, oruçlunun nefes alıp vermesi bile tesbihtir Tamam mı? Şükutu tefekkürdür, ameli makbuldür, zembi mağfurdur.'' buyuruyorlar. ''Uykusu ibadettir.'' oruçlu olan kişi. Aynı zamanda halal gıdalardan oruç tuttuğu gibi haram amellerden de oruçlu olacak tabi. Bütün uzuvlarına oruç tutturacak. Böyle olunca Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri ve beşiril mümininle Habibine emir veriyor. Oruçlu olanlardan müjdele. İmanıyla birlikte oruçlu olanlardan müjdele Muhammed'in. Evet. Er-Rakirun. Oruçtan sonra ilave ediyor Cenab-ı Hak. Er-Rakirun. Hakkın huzurunda ruku edenler hani kıyam kat'i ki arkasından rükû gelecek. Onun için Mevlamız el kaimun diye başlamıyor. Kıyam zaten belli. Er-rakiûr, rükû edenler. Hani o rükû olmasaydı eğilir miydi, başlar diyen akif, kutsi bir sırra işaret ediyor. Hakikaten o rükûlar nice padişahları, nice sultanları, nice kendinde kudret görenleri Cenab-ı Hakçı'nın huzurunda böyle iki kat eğiyor. Değil mi? Fatihleri eğiyor. Kamunileri eğiyor. Yavuzları eğiyor. Osman ve Orhan gazileri eğiyor. Yukarıya doğru çıkınız. Sıddık-ı Ekberlere Fahri kainata varıncaya kadar bütün Enbiya ve Evliya ve Ricalullah rükü ile Mevla-i İbni huzurunda eğiliyorlar. Er -on. Gerçek müminlerin vasıflarından biri de rükü ederler. Es-Sâcidun, Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinin huzurunda secde edicidirler. Kişinin en kıymetli uzvu başıdır Müslümanlar. Baş olmayınca gövde cife olur. Başta da en kıymetli uzvu cephesi yani en şerefli yeri alnıdır. Gerçek manada mümin Rabbisine hakiki teslimiyetini, şerefli alnını topraklar üzerine koymakla ancak Mevla'sına ifadede ve arsa bulunuyor. Bununla beraber de Rabbim işte kulum sana diyor. <gülüyor> tamam mı? Fiilen, halen ve amelen ''Gerküşi ver cürüm bahşi serber asit hanem. Ben derah çi bahşet her çi fermayı beranem. İster öldür, ister affet ve bağışla, başım eşiğindedir Rabbim.'' Sadi böyle diyor. ''İster öldür, ister affet ve bağışla, alnım ve başım eşiğinde lütuf ve merhamet kapında secdeye düşmüşüm Rabbim.'' Evet. Benderâ fermançı her terci fermâyi beranem. Hiç kulun bendenin fermanı, emrini olur, dilediği muradı mı olur? Rabbi Zül Celalim, sen ne murad edersen ben oradayım diyor. Sen ne murad edersen ben oradayım diyor. Gerçek teslimiyetin manası demek ki secdede düşünülen. Onun için zaman zaman misal veriyoruz ya bütün büyükler vecid zamanlarında secdeye kapanmışlar. Allah Celalim büyük nimetlerini gördükleri an alınlarını secdeye koyarak arzı teslimiyette bulunmuşlar. Mesela Fatih İstanbul'u fethediyor. Herkes kendisini tebrikte bulunuyorlar. Haliyle tabi tevazuan üstadı akşamsettiğini göstererek üstadımızın duasıyla Cenab-ı Hak kıldı dedikten sonra tabi tantana ve çalım çoğalınca millette takdirler tespitler tebrik sesleri atını durdurarak yere iniyor almanı topraklar üzerine koyup Rabbim benim gibi aslı toprak olan naciz bir kuluna bütün insanlıkça alkış tutulacak büyük bir zafer nasip ve mukadder kıldın. Sana alnımı secdelere koyarak arzı şükranla bulurum. Yani mahviyet mahviyet ve tevazuun zirvesi. Teslimiyet ve inanç ve imanın gerçek ifadesi secde. Secde et, yaklaş. Ayet-i emr-i bu hikmete mermi, nazil olmuştur. Peygamber Efendimiz buyuyorlar. Akrabu mâ yekûnul min rabbihî ve huve sâcid. Kulun Rabbisine en çok yakin olduğu yer, her zaman yakin ama daha çok yakın olduğu, akrab olduğu yer secdeye kapanışıdır. Çünkü o anda varlığını atıyor, putunu, putunu yerlere döküyor, kırıyor artık. Dergâh-ı izzetinde bütün yokluğu ifadesi olan secdeyle arz-ı ubudiyet ederim Rabbim buyuruyor. Onun için Cenab-ı Hak müjdeye layık olacak müminleri er-rakiûnes-sâcidûn Rükû edenler, secde edenler. İfade ettiği mana İhlas ile ve beş vakit Tadili erkan tecvid ve tertiline uygun şekilde Namazlarını vaktinde eda edenler Müjdeye nail ve mazhar olacaklardır. Tamam mı Ama efendim o büyük adam o mı namaz kılacak? <gülüyor> Tabi kılacak efendim. Tabi kılacak. Onu var eden kim? Allah'ı zülcelal. Varlığından kainatı haberdar ettiği gibi onu da haberdar etmemiş mi? <gülüyor> Elbette etmiş. Efendim? Ya. Bütün nimetlere bezleden cenab Hak Fatihe Fütuhatı veren Mevla Kanuniye, Bağdat surlarını yıktıran Mevla değil mi? Pederi Yavuz'u şark seferinde daima zaferlerle, güzel seferlerle döndüren Mevla. İslam büyüklerine büyük neşeler ve galibiyetler, kudret ve kuvvetleri vahşeden Mevla. Bugünün mılık mırtık şöhretlerine de elbette onu veren yine Mevla'dır. Böyle olunca bunu veren Mevla'yı müteal hazretlerine şükretmek gerekmez mi Müslümanlar? İstirham ediyorum. Heme <gülüyor> ez Sadi diyor ki Heme ez behritü sergeçtev ferman berdar. <gülüyor> Şartı insaf ne bahşettitü ferman ne beri. Bak diyor Ademoğlu. Bütün ecram semaviyeden arzın merkezine kadar kainattaki bütün ecram, bütün eşya senin emrinle mütehayyil olarak hareket etmektedirler. Rüzgarlar senin için, bulutlar senin için, güneşler senin için, madenler senin için, yağan yağmurlar senin için, biten ekinler verilenme... Açan çiçekler senin için, devinen yapraklar senin için. oğlu olmasa dünyanın yaratılışında gaye ve hikmet ne olabilir Müslümanlar? Dünyanın zineti o. Allahu u Zülcelal'in gerçek hıtabına muhatap olduğu diyetler, Mevlamız kainatı insanoğlunun emrine vermiştir ve halketmiştir. Böyle olunca koca köpek kendinde renk görüyor. Marur zibidi alnını secdelere koymuyor. Cemaatle beraber camiye çıkmıyor. Ümmeti Muhammed'le beraber arşa elini açmıyor. Herkes Allah derken o Allah demiyor. Hani bazen Müslümanlar resmi merasimlerde, Ümmeti Muhammed'in toplandığı cemiyetlerde, toplantılarda dua ediyor tabii bir temel merasimi veya bir küşak açılış merasimidir. İmam Efendi, Müft efendi kalkıyor, kürsülün üzerinde hoparlörle dua ediyor. Herkes, herkes elini kaldırmış. Amin diyor recdile. Bakıyorsunuz orada birkaç kişi ellerini kaldırmıyorlar. Ya. Ellerini şöyle bir parça kaldırsalar korkarak dilleri devinmiyor. Ulan ağzın mı kırılır? Tabii, Amin de senden. Babayın oğlu olduğunu bir görsünler senin. Kainatı, iman ve İslam'ın satvetiyle titreden asil ve necip ecdadın Neslinden değil misin sen? Tevhidi benim sende musun sen? Sorulduğunda gavur değilim diyorsun ama senin gibi Müslüman da olmaz. Efendim? Camiye gelmen, Akbey'in dediği gibi, secdeye düşmen, kıbleye dönmen, hiç olmazsa cemiyetlerde, toplantılarda herkes vecd ile ya Rabbi deyip Allah'ına iltica ederken dudağın devinsin bir amin bari de ya hani defterin de ana sayfalarında bir amin bari bulunsun. Vermez Müslümanlar. Amin demez. Evet. Cenab-ı Hak'te levval hazretleri, Cenab-ı Hak'te levval hazretleri tevfikinden mahrum ettiği bir kuluna amin demeye de müsaade etmezmiş. Evet. Ya. Mevlana'mız Mesnevi'sinde öyle diyor. Mevlana'mız Mesnevi'sinde öyle diyor. Biz tevfikimizden mahrum ettiğimiz kişilerin ağzına kilip takarız buyuruyor. Onun için başı daraldığında bile dergahımıza yönelip de Ya Rabbi demesin diye başı daraldığında bile zatımıza yönelip de Ya Rabbi demesin diye kalbine mühür vururuz gözüne perde indiririz Hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala ibsarihim gışavetun ve lehum adabun elim ve lehum azim onlar için azim azap vardır buyuruyorlar Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri Muhterem Müslümanlar Demek ki gerçek mümin secdeler ve rükûlardan zevk alacak. Amiller ve dualardan ve cid tedarik edecek. Cenab-ı Hak Hazretlerine ibadetler, hamdler ve şükürlerle nimetlerine kul olarak mukabelede bulunacak. Evet. Her şey her şey senin için şartı insaf ne bahşetti tüferman ne beri diyor Sadi. İnsaf şartı mıdır ki sen Allah bile demiyorsun. Ve hey Allahsız ve imansız. Ve ata kumunun külle maselteme ve ata kumunun külle maselteme ve inta gönüme nimet Allahıla tutsua tepeden tırna verilen nimetleri sayacak olsanız adet ve rakamlara gelmez bu nimetlere hepiniz masarsınız öyleyse nasıl olur da vecdile, secdelere düşmesiniz nasıl olur da aşklar hukuklara eğilmesiniz nasıl olur da Elif gibi Allah'ın huzurunda mihrap yanındaki mum gibi aşk ve ihlas kemerini bağlayıp da Mevla'nıza münacaat ve ibadette bulunmasınız. Bulunmayanlar bir gün akıbetlerini göreceklerdir. Biz ancak bu kadarıyla gerçeği söylemiş oluyoruz. Tamam mı? Cenab-ı Hakk'ın huzuruna dönüş mukadderdir müminler. Estaizu billah. وَتَّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ ف۪يهِ ila Allah. Ümmetü vefa, kullü nefsim ma kesebet ve la yullamun. O günkü şahınızla, sultanınızla, hakanınızla, kumandanınızla, reisi cumhurunuzla, başvekilinizle, meclis mebuslarınızla, senatörlerinizle, zengininizle, beyiniz ve bayınız, aleminiz ve cahiliniz, abidiniz ve top topyekun varlık ve kadronuzla... Allah'ın huzuruna döneceğiniz günden korkunuz buyuruyorlar Halik'in. Evet. Ve müminler işin garip tarafı şu. Ahiretteki tecelliler dünyaya nazaran değişik olaylar. Tam tersi. Burada yüzü ne kadar çalımlı hali ne kadar şaşalı görünen insan vardır ki vallahi vallahi orada ayaklar altında karıncalar gibi ezilip solucanlar gibi yüzüstü sürünecekler için emir dinlemedikleri için Mevla mühlet vermiştir. Mühlet. 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl, 80 yıl beklemiştir acaba kulum bana ne zaman rucu edecek diye. Peygamberler göndermiştir. Kitaplar indirmiştir. Mürşitler vermiştir önlerine vaazlar, nasihatler, Allahu u kutsi sesini duyuracak mübarek diller ihsan buyurmuş, gönüller vermiştir onlara. Böyle olduğu halde idrak etmemişlerdir. O gün nedamet ederek eyvah diyeceklerdir. Fakat hayır Müslümanlar, o günkü nedamet fayda vermeyecekler. Evet. Rükü ederler, secde ederler bu yıl sonra Cenab-ı Hak buyuruyor ki ahirette Cenab-ı Hakk'ın müjdesine hatta ölüp giderken hatta dünyada dünyada nail ve masal olacak kişiler için ayet devam ediyor. El amirune <tik> bil şey marufi <yoklar> ve'n nahune anil munkeri Yukarıdan sayılan bütün vasıflarla beraber gerçek müminler maruf ve iyilikle emredicidirler. Emri bil maruf Edicidirler. Vennâhûne anil münker. Münker ve kötülüklerden de mennedicidirler Müslümanlar. Evet. Sultanlar ve komandanlar elinde emir olanlar fiilen, fiilen hakkı emredecekler. erbab ilim, ehli marifet lisanen hakkı emir ve tebliğ edecekler. Evet, Peygamber Efendimiz buyuruyor, buna kadir olmayanlar bil kalp, kalp ile. Tamam mı? Kalbi buğuzla yapacaklar. ve عَلْقَ الْاَفُ iman Bu da imanın en zayıf mertebesidir buyuruyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. الْاَمِرُونَ بِالْمَعْرُونَ Herkes yekt yerine iyiliği iyilik olarak söylediği gibi وَنَّاهُونَ anil الْمُنْكَرِ Kötülükten de men edecektir. İmanlı olunuz. İslami amellerle mücehhez bulunuz. Aile hayatınızda istikamete namus ve iffet ölçülerine riayet ediniz. Etrafınızda hüsnü muasherette bulununuz, ticari ahlakınızla istikamet ve dürüstlükten ayrılmayınız, yerinize karşı hıyanet yerine istikametle muhabbetle muamele ediniz. Evet, dedikodu ve nifak yerine azami derecede samimiyet ve ihlas ve tek yüzlülükle dostlar ve kardeşler olunuz. Tamam mı efendim, sevginize inanılsın, muhabbetinize karşı teslimiyet olsun, yakınlığınızdan Müslümanlar bir şeyler alsınlar. Kokular sessinler, nurlar bulsunlar. Gerçek manada teyidi ilahiye nail ve masal olsunlar. Müminin yerine kurbiyet ve yakınlığından. Ancak bu tip neşeyi ruhaniye gelir. Zarar gelmez Müslümanlar. Evet. Yani her ne pahasına olursa olsun mümin iyiliği emreder, kötülükten menneder. Müminler bin kıyamet kopsa bin kıyamet kopsa İslam'ın ölçüleri bunlar. Onun için, onun için tepinenlere söyleyiniz. Müslümanları ısırmak isteyen kudurmuşlara duyurunuz. İslam fazilet dinidir. İslam merhamet ve hamiyet dinidir. İslam namus ve istikamet dinidir. İslam anarşi ve tefrika yerine uhuvvet ve kardeşlik dinidir. İslam Dünyayı mamur kılma dini ahirete hazırlanmanın da dinidir. İslam kadını, kadını lambayı muhafaza eden fanus gibi örtüsü altında buram buram iffet kokan fazilet abidesi olarak takdim eder. Erkeği de onun üzerine mutlak manada hakim kılmıştır. İslam küçüklere merhameti, büyüklere karşı saygıyı, tevkiri, tekrim ve tazimi mutlaka emreder. İslam nimetlere karşı şükretmeyi ve mümkün olduğu kadar kötülükle mücadele hakkı emretmeyi ve sabrı tavsiye etmeyi emreder. Vel hafizun li hududillah Cenab-ı Hak buyuruyor sonunda Allah'ın hududunu da müjdeye mazhar olacak müminler hıfz ederler. Tamam mı? Peygamber Efendimiz buyuruyorlar sallallahu aleyhi ve sellem İnne li kulli melikin hima ve inne himallahi meharimuhu her padişahın bir hududu, bir sınırı vardır. Allah-u Zülcelal'in sınır ve hududu da haramların hudududur. Meşru şeyler varıyor, Cenab-ı Hak kenarına levhaları dikmiş. Korkuluk direklerini, trafik direklerini üzerine yazmış. İçki haramdır. Yaklaşmayınız. Zina haramdır. Yaklaşmayınız. Kumar haramdır. Yaklaşmayınız. Yalan haramdır. Yaklaşmayınız. Şirk ve küfür Zulmeti ebediyye ve korkunç uçurumdur yaklaşmayınız. İlahi böyle etrafına çiftlerini çekmiştir Cenab-ı Hak Bir kimse eğer sakınacak olursa, şitlere yaklaşmayacak olursa emindir ve mahfuzdur. Eğer bir kimse çobanın koyunu hududa yaklaştırdığı gibi, sohbetlerde kardeşlerime söylüyorum, yer yer'a havle'l-hima yuşiku en yeka'afi. Şoban koyunları getirmiş, ekinin kenarında yayıyor. Ona diyoruz ki, ekine yaklaşma lazım Sonra sürüler, kaçarlar, ekini yerler. O diyor, ben bırakmam onu, o hakimim sürüme diyor. Ani bir dalgınlığında bakıyorsunuz, harama kaçıyor, ekini yiyor. Cenab-ı Hak aynen Peygamber Efendimiz misal veriyorlar. Çobanın koyunları kaçırdığı gibi mümin, şüpheli şeylerle dahi meşgul olursa haramları irtikap eder. Haram irtikap edince de Allah'a asi olur. Netice itibariyle Mevla'nın hududunu tecavüz etmiş olur. Gerçek müminlerden olamaz. Allah'ın hududuna dikkat edeceğiz Müslümanlar. Evet. Nasıl ki elimizi ateşe sokamıyoruz. Nasıl ki uçurumun kenarına varıp da bakınca ürpererek yeri çekiliyoruz. Nasıl ki saçağın kenarına vardığımız zaman düşersek beynimiz parçalanır diye geri çekiliyoruz, sakınıyoruz. Nasıl ki sopa yiyeceğimiz bir insanın münakaşa ve dedikodusuna da iştirak etmiyoruz. Şimdi ben de girecek olursam sopayı yerim diye. Çünkü nefs tehlikeyi görüyor orada. Müslümanlar dünyanın sopası, dünyanın felaketleri bizi kaçırıyor da uhrevi ve ebedi felaket ve korkunç zilletler ve mezelletler bizi niye kaçırmasın? Öyle olunca, hafizun لِهُدُودِ اللّٰهِ gerçek müminler Allah'ın hududu ilahiyesine de riayet ederler. Gözlerinden gönüllerine, sözlerinden amellerine, bütün iş ve hareketlerinde Cenab-ı Hakk'ın çizdiği hududu tecavüz etmezler. Mevlamız buyuruyor, ve beşiril müminin Müminleri müjdele Muhammed'in. Yukarıdan beri vasıflarını saydığımız müminleri müjdele. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine dönüyoruz. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Efendimiz bir kalpte iman varsa dıştan görünüşü nasıl olacakmış? Değil mi Müslümanlar? Bir evde hayat varsa sobanın yandığı görülür. Tamam mı? İçeriden ses gelir. Evet efendim. Zaman zaman kapılar açılır, pencereleri havalandırılır. Farz edelim. Yani bir yerde, bir beldede hayatın olduğu, bir yerde suyun olduğu yeşilliklerden belli olur. Kuşların kalkıp inmesinden belli olur. Ağaçların, kavakların, söğütlerin yükselmesinden, çiçeklerin açmasından, kuşların orada toplanıp ötüşmesinden belli olur. Bir kalp ve iman olduğunda acaba o kalbin dıştan görünüşü neymiş? ay gördük. Kısaca söyleyeyim. Onlar tövbe edicidirler, hamd edicidirler, ibadet edicidirler, rükû edicidirler, secde edicidirler, iyiliği emredicidirler, kötülükten de mennedicidirler. En sonunda, ''Vel hafidûn el-yahudûlillâh'' <gülüyor> ''Allah'ın hududu ilahiyesine azami dikkat ve ayette gösterirler.'' ''Ve beşşiril mü'minin, müminleri müjdele Muhammed'im.'' Şimdi Peygamberi Zişan Efendimiz Hazretlerine kulak verelim bakalım. Gönülde iman olunca müminin dıştan görünüşü nasıl olacakmış? Cenab-ı Hak noksanlarımızı ile tamamlatsın, hidayetiyle elimizden tutsun, gönlümüzü zatı ı akdesine kılsın inşallah o teala. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar. لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ Sizden biriniz gerçek mümin olamaz kendi nefsi için sevdiğini kardeşleri için de sevmedikçe. Bir kalpte iman var mı? Kişinin ilk şartı bu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li Kendi için sevdiğini başkaları için de sev kendi için ilmi marifet istiyor. Başkaları için de isteyecek. Kendi için halal, mal ve servet istiyor. Başkaları için de isteyecek. Kendi için huzur ve saadet diliyor Mevlasından. Başkaları için de talep edecek. Kendi için iffetli aile, hayırlı evlat ve zürriyat istiyor. Başkaları için de isteyecek. Kendi için rahat bir mesken, iyi komşu istiyor. Başkaları için de isteyecek. Kendi için hayırlı makam ve mansıp. Yerine göre bunu talep edenler de var diye Müslümanlar. İnsan vardır, ile halvette olmayı ister. İnsan vardır, makam ve mansıb ve salahiyete sahip olup hakka hizmet etmeyi arzu eder. O da hayırlı dilektir, o da hayırlı meramdır. Cenab-ı Hak mümin kulunda bir zaman birini, diğer zamanda o birini cem eder, kudretiyle müsait hale getirir şakları. Evet, demek ki Müslüman ben zengin olayım başkası sürünsün derse müjdeye layık Müslüman değildir. Evet. ben huzur ve rahatta oluyorum da herkes ne olursa olsun derse benim karnım tok geziyim de varsın alem aç olsun isterse diyecek olursa değil mi Allah'ımız muhafaza kurusun etrafınıza bakıyorsunuz merhamet gün geçtikçe cemiyete karşı azalıyor merhamet gün geçtikçe cemiyete karşı azalıyor babanın evladından nail olduğu nimet evet minnet getiriyor. Evladın babadan gördüğü iyilik minnet işareti veriyor. Yani halbuki ise baba evladındır. Evlat da babanın mülküdür esasen. Böyle olunca karşılıklı kardeşler kardeşlere karşı, karı koca koca karıya karşı, komşu komşu ve uhuvvetle dostlar dostlarına karşı daima kendi için istediğini kardeşi için de isteyecek. Şöyle bir kazıya Müslümanlar Süleymaniye Camii restore edilirken baş mühendis arkadaş Fransız profesörlerinden birini yanımda birkaç kişiyle gezdiriyor. İşte kubbelere bakıyorlar, sütun başlıklarına bakıyorlar, mihrap ve minbere bakıyorlar. Bu meyanda altın yaldızla yazılmış bu hadis-i şerif. La yu'minu ahadukum hattâ yuhibbeyle ahîhi mâ yuhibbilü nefse'' caminin bir tarafında asılmış. Okuyun bakayım diyor, mühendis bey okuyor. Bir de mana verin bakayım diyor, mana veriyor Fransızca. Kendisine tercüme edilip aktarılıyor. Sizden biriniz gerçek mümin olamaz, nefsi için sevdiğini başkaları için de sevmedikçe. Nefsi için kerih gördüğünü başkaları için de kerih görmedikçe. Profesör çok şaşkınlık içerisinde ve hayretle dudağını geverek mana üzerinde eğiliyor ve yumuluyor ve diyor ki cevap olarak dünyayı kurtarmak için, insanlık için bu bir satırlık Muhammed'in sözü bile kafidir diyor. Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem bu bir satırlık sözü hukuku beşer beyannamesinin Muhtevasında olan umdeleri siler, süpürür, faziletle bütün insanlığı zulüm, taaddi ve tecavüzden kurtarır. Efendiler fotokopsini aldırıyor, hadisin lafsını eskimez yazımızla yazdırıyor. Altına Türkçe manasını ve Fransızca tercümesini de yazdırıyor. Seyahat namemi, hatıratımı yazarken yazacağım kitapta Süleymaniye'yi, bu levhayı ve manasını da beraber yazacağım şeref sözü veriyorum diyor müezzet arkadaşım yemin ederim ederiz ki böyle bir tek hadisi şerif yetmiş milleti birbiriyle geçindirmeye kafidir yetmiş milleti öyleyse niçin biz öz yurdumuzda tefrikalar içerisindeyiz niçin kardeş kardeşe düşmüştür herkes kendi kafasına geleni yapmaktadır da onun için Resulünden geleni Allah'ından getirileni yapsa eğer millet ihtilafa medar ve sebep kalmayacak Müslümanlar. Ve böyle olunca bir kafa, bir kalp, bir kol ve bir kuvvet olarak birleşilecek. dünyanın marsus gibi hakkın müdafasında yüzler gülecek, gönüllere neşeler girecektir. İyi günler gelecektir. Ama bu gidişle bu gidişler Müslümanlar pek kolay kolay bu iş olacağı benzemiyor. Ancak Allah isterse. Ancak Allah istersen. İkinci hadis-i şerif Müslümanlar. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar sallallahu aleyhi ve sellem Bir kalpte iman mevcudiyetinin dıştan görünüşü. La yu'minu ahadukum hatta yekune kalbuhu ve lisanuhu seve. Sizden biriniz gerçek mümin olamaz. Diliyle kalbi müsavi olmadıkça. Sizden biriniz gerçek mümin olamaz. Diliyle kalbi, içiyle dışı, sözüyle ameli, suretiyle manası bir istikamette olmadıkça. Tamam Müslümanlar. Konuştuğum gibi düşüneceksin. Darılmayın Müslümanlar. Evvela kendimden söylüyorum. Namuslu insansak eğer. İslam namusuna, fikir namusuna sahipsek eğer düşündüğümüzü aynen söyleyeceğiz, söylediğimizi aynen düşüneceğiz ve yapacağız. Söyledim size Müslümanlar. Tekrar söylüyorum. Allahu gayetuna ve rasulü zaimuna ve kur'anü düsturuna ve İslamü sebiluna ve cihadü hirfetuna, ve şehadetü fi sabilillah aqsa emanina. Sağ olduğumuz müddetle düşündüğümüzü aynen ortaya koyuyoruz. Gayemiz Allah'tır. Gerçek lider ve efendimiz Hazreti Muhammed'dir. Nizamımız Hazreti Kur'an'dır. Yolumuz İslam'dır. Allah'ın gönderdiği gibi İslam. Bizim vicdanı ve beyni kokmuş insanların anladığı manada İslamiyet değil. Resulünün getirdiği İslam'dır bizim İslamımız becerebilirsek sanatımız mücadeledir şerle ve kötülükle. Sonunda eğer Mevla mukadder kıldıysa Hazreti Ömer gibi cihat yolunda ölüp Medine'ye gömülmeyi de istiyoruz. Mevla-i Mütealimiz bu kader kılsın inşallahu teala. Müslümanlar bir kalpte iman var mı? Dıştan görünüşü, diliyle, gönlü sözüyle, özü dışıyla içi misaviyol. Hani Mevlana dergahına yazmışlar, ya göründüğün gibi ol, yahut olduğun gibi görün. Mesela. İslam'dan olmadır. Müminler. İslam'dan almadım Evet, ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Mesela. Böyle olunca meseleler kolaylaşıyor. Diğer tarafta nefse mağlup olarak veya şeytana uyarak işlediğin hatalar kalıyor. O hataların da devası vardır istiğfar etmek. İstiğfarla Cenab-ı Hak affediyor. Dergâhı izzete pırıl kurul çıkacaksın inşallah. Ama müminler namuslu bir müminin karşısında efendim mefendim filan der de sonra da arkasından burun kırın ederek eğer aleyhinde dedikodu ediyorsan veya bir kardeşine kardeş görünüp içeriden aleyhinde bir şeyler düşünüyorsan veya İslam davasına Müslümanlar cemaatli olduğun halde Kelbin cami duvarına işercesine işediği gibi İslam davasına leke getiriyorsan, Mevla muhafaza bozun. En salih, en salih mukaddesatımız için dıştan Müslüman görünüp de Allah korusun üzerine kötülük ve necaset atan insanların halinden biz veya neslimiz veya dostumuz veya kardeşimiz veya ahbabımız veya yaranımız. Hazreti Ömer söylüyorum size Müslümanlar, Hazreti Ömer nifaktan korkuyor razıyallahu anh. Huzeyfi'ye geliyor. Beni de Resulullah münafıklardan saydı mı ya Huzeyfi diyor. Tutuna tapma. Gerçeğe gerçeğe, gerçeğe taabbut de bulun. Putuna tapma. Ben deme. Hazreti Ömer razıyallahu teala hanımefendi özetleri ben münafık mıyım ya Kuzeyfe? Resulullah beni saydı mı kardeşim Allah'ın aşkına söyle diyor. Hazreti Huzeyfi saymadı ya ona. Hazreti Ömer ondan sonra gözünün yaşlarıyla Cenab-ı Hakk'ın vaatlarına şükrediyor. Hazreti Ömer Benden sonra peygamber gelse Ömer gelirdi iltifatına mazhar. Tebcil-i peygamberincisine nail olan büyük ve yüce insan. Şeytanların kendinden kaçtığı büyük adam. Evet ya Ömer senin girdiğin yollar ve caddelerden şeytan firar eder diyor Resul-i Ekrem'e. Bu zat korkuyorken. Bir kişi cennete girecek deseler ben miyim diye umarım. Hazreti Ömer'in sözü yapanlar. Bir kişi cennete girecek mi? Girecek derseler ben miyim diye umarım. Bir kişi cehennemde kalacak deseler ben miyim diye korkarım diyor Hazreti Ömer. Hazreti Ömer radıyallahu te'ala anhu ve erdahu Hazretleri. Ve fi vecihi khattan esvedan min aثار الدموع. Gazali'nin Gazali ıhtiyasına bakınız. Koca Ömer'in gözyaşlarından yanaklarının üzerine siyah hatlar çekilmiş böyle. Gözyaşı şipir, şipir, şipir, damlaya damlaya siyah yakla yaşlar çekilmiş. Acaba Ömer'in sonu nereye varacak? Makarrı, meabı ve duracağı merceği ne olacaktır diye böyle havfi haşyetle, lisanıyla kalbini birleştirebilmek için bir ömür boyu boş çömlek gibi imleyen insan. Allah şefaatine nail kılsın. Üçüncüsü Müslümanlar, bir kalpte iman oluşunun dıştan görünüşü. Men ahabbe ve ve ve Fakat Bir kimse sevdiğini Allah için severse ve bir kimse buğz ettiğine Allah için buğz ederse Ahmed'i niye seviyorsun? Allah için. Mehmet'e niye buğz ediyorsun? Farz edin Allah korusun. Mehmet'e buğz etmemeli. Hazreti Muhammed'in ismini almıştır ama maalesef eser şeriat ve İslam'dan kaydığı için içki içtiği için buğz ediyorum, namaz kılmadığı için buğz ediyorum, oruç tutmadığı için buğz ediyorum, Allah'ın hududuna riayet etmediği için buğz ediyorum. Abdülhakimi Arvasi Abdülhakimi Arvasi Necip Fazıl'ın mürşidi Gümüşhaneli kolunda divanı ricale girmiş alemi nura mensup büyük insanlardan biri. Abdülhakim Arvasi. Vefatına yakın başında toplananlara öyle demiş. Efendiler demiş. Rabbim dergahına varınca elbette ki herkese sorduğu gibi bana da sorarak. Ya Abdülhakim ne getirdin? kendine şunu getirdim diyecek cesarete sahip değilim kulluk ve ubudiyet olarak. Hani, ey hula, ey kudaland, ez zalümü cehul. Çi ayet ki şayet ayet. Sadigüllüstanonda. Ey Allahu zülcelalın, zalüm ve cehul olan benim gibi Adem evladı insan senin dergahına layık ne gelebilir? Çi ayet ki turaş ayet. Ne gelir ki zatına şayeste, varlığına layık olabilirsin? Devam ediyor Sadi. Özri, taksiri, hizmet ağverdem ki nedaram betaat ıstıshav asiyan ez günah tövbe künent arifan ez ibadet istiğfar. Rabbim taksiratımın özrüyle geldim. ibadet getirdim diyemem. Devam ediyor Sadi. Çünkü diyor Asiler günahlarından, dikkat buyurun Müslüman kardeşim. Asiler günahlarından istiğfar ederken arifler de ibadetlerinden istiğfar ederler. Asiler günahlarından istiğfar ederken asiler arifler de ibadetlerinden istiğfar ederler. Hani Mevlana'nın kul oldum diyor, tekrar ediyor bunu kul oldum fakat kulluğumdaki vazifemi layıkıyla bir veçim yani min küllil vücuh eda edemediğim için mahcubiyetimden başım önüme düştü diyor. Mahcub oluyor koskoca Mevlana celalet Rumi. Hani büyükler, ma عَرَفْنَاكَ حَقَّ marifetik Seni layıkıyla bilemedik Rabbimiz. مَا Hakka حَقَّ Sana layıkıyla zikirde bulunamadık. maşekernake Hakka حَقَّ Seni layıkı veçile şükredemedik ya Rab. Mabedin nakah hakka ibadetik sana layık bir ibadet de yapamadık Rabbimiz. Tamam mı? Böyle olunca peygamberler ve nebiler böyle deyince kul kusurunu elbette itiraf edecek. Müslümanlar fakat bütün bunlarla beraber imanın dıştan görünüşü sevdiğini Allah için sevadedir. Abdülhakim Arvasi, Abdulhakim Arvasi ya Rabbi sana bir ibadet ve taatla geldim diyemem diyeceğim Rabbime diyor. Sadece, sadece şeriatıyn, diniyn, Kur'anıyn, Habibiyn, Embiya ve Evliyayın, tevhidiyn aleyhinde olanlara bir ömür boyu ciddiyetle buz ettim Rabbim diyeceğim diyor. Ricalini sevdim. Evliyana muhabbet ettim ve düşmanlarına bir ömür boyu da buğz ettim. Umarım ki dostlarını sevdiğim için, düşmanlarına da buğz ettiğim için Rabbim beni bağışlar diyor. Müslümanlar Hazreti Ömer'in sözüdür. Hazreti Ömer'in sözüdür radıyallahu anh. Allah'ı zikrede ede diliniz aşınsa, namaz kıla kıla kametiniz eğilse... Oruç tuta tuta, damarlarınız kuruyup birbirine yapışsa cennete giremezsiniz. Müslümanlar, benden tebliğ etmek. Cennete giremezsiniz. Ta ki Allah'ın dostlarını dost bilip sevmedikçe, düşmanlarını düşman bilip buğz etmedikçe. Tamam mı? Ayağını denge alın bizim Azade'nin bir latifesi vardı develeri dengal falan diye amel yüklü develerini dengal ona göre yürü Allah'ın kabzayı kudretine geçen kimse yakayı vallahi kurtaramayacaktır Sultan-ı Cihanlar Hakan-ı Zamanlar Mevla'nın kahrı önünde nane çöpü gibi titreyerek amel defterlerinde bir defa Allah demenin ecir ve sevabını arayacaklardır ama yaptılarsa bulacaklar. Yaptılarsa beleşçilik yok ahirette. Evet. Dünyadayken milletin omuzunda boza bişirdin, vicdanından geçinmiştin. Evet. Dünyadayken Hakk'a küfrettin, batılın yüzünü ağartmak için çalışmıştın. Dünyadayken Allah dostlarına Alhız dolusu küfürler yağdırdın, düşmanlarına makamlar bahşettin. Cenab-ı Hak buyuracak, Hadis, hadisi sahih Müslümanlar. Cenab-ı Hak buyuracak, siz dünyada nesebinizi size alkış tutanları yükselttiniz. Bugün benim kudretimin tecelli günüdür. Ben de ehlimi yükselteceğim. Eynel müttegûm buyuracak Mevla. Nerede dünyadaki takva sahipleri? Nerede dünyadaki aşk ve iman sahipleri? Nerede dünyadaki tevazu ve istikamet sahipleri? Nerede dünyada televizyon önünde, ayak ayak üzerinde şehvet sahneleri seyretmeler yerine, seccadeleri üzerinde gözyaşlarıyla zatıma teveccüh edip arşıma niyazı, niyazlarıyla dilek ve hacetlerini yükseltenler? Tamam mı? Herkesin azdığı günlerde secdede vakit geçirenler, herkesin gurur devrelerinde tevazu topraklar üzerine baş koyanlar, herkesin ağzı küfürle doluyken kalbini ve ağzını zikrin nuruyla dolduranlar Cenab-ı Hak buyuruyor Eynel müttekun Müttekiler gelsinler bugün Dünyada Allah'tan korkanlar Dünyada gerçek vicdani ölçülere sahip olanlar Dünyada Mevla-i mütealin haramdır dediğinden uzak kalanlar meşru kıldığı hududa yaklaşarak orada Mevlasına kulluk ve ubudiyette bulunanlar Evet muhterem Müslümanlar İmanın dıştan görünüşü, men ile sevdiğini bir kimse Allah için seversa ve ebhazalillah buğz ettiğine Allah için buğz ederse. Müslümanlar bir mümin kardeşimize buğz etmekten Allah'a hep beraber sığınalım inşallah. Bir imanlı kardeşimize buğz etmekten Allah'a hepimiz beraber sığınalım. Kur'an-ı Kerim'de duadır. Rabbena ufir lana ve li ikhwanina alladhina sabakuna bil iman dedikten sonra ve la tej'al fi kulubina ghillan bil ladina amanu Rabbena innaka raufur rahim Rabbena ufir lana ey Rabbimiz bizi mağfiret eyle ve li ikhwanina alladhina sabakuna bil iman Hazreti Adem'e kadar bizden evvel vahdaniyetine iman eden bütün kardeşlerimizi de Dikkat verin. Sebekona bil iman bizden evvel Allah'a inananlar da hafeyle. Sonra vela fi kulubina gilla lillezina amin. Arşımıza el açan, kıblemize dönen, Rabbimize secdelere kapananlara karşı kalbimizde bir gıllık, bir hıyanet ve kötü fikirde de koymayalım. Evet. Çok nazi, çok <gülüyor> ince bir nokta ehli tevhide merhamet etmek kıbleye dönenlere saygı göstermek Allah diyenlere yakın muhabbet etmek peygamber efendimizin ümmetidir diye tazimde bulunmak isterse günahkar olsun evet. İstersen yalımız imandan ve dinden çıkmasın tamam mı? Evet. zalimlere Allahsızlara yataklık etmesin. Hazreti Kur'an'a nakisa iletmesin. İslam'da açıklık görmesin. Hazreti Muhammed'e sataşmasın. Tamam mı Müslümanlar? Yani zarurat diniye, İslam inancı ve iman zaruratına gönlünü açan bir kardeşimiz, velev şahsi günahları da olsa, kalbimizde onlara karşı buğuz taşımaktan Rabbimize iltica ediyoruz. Cumaların, ezanları, kutsi ve icabet saatleri Allah'a yalvaran ihlaslı gönüllerin Mevlasının zikirleri hürmetine Cenab-ı Hak gönüllerimizi ilahi sevgisiyle doldursun ve taşırsın, buz ve adavetten cümlemizi muhafaza bulsun inşallah Teala. <Gülüyor> Muhterem Müslümanlar hadisi bitiriyorum. Bugünlük keseceğim inşallah. Gelecek Cuma dersimizde yine gönülde iman varsa dış görünüşümüz ne olacaktır? Gerçek bir müminin Dıştan görünüşü üzerinde gelecek Cuma'mızda da duracağız inşallah Teala. Evet. Mümin Allah için sever sevdiğini. O kadar. Bes. Ve eb bu buğz ettiğine de Allah için bu eder. Kıyametler kopsa Allah'ın düşmanlarına buğz eder. Kıyametler kopsa Allah'ın düşmanlarına bu eder. Ve a verirken Allah için verir. Harcarken Allah için harcar. Tamam mı? İhsanı Allah'ın kullarındır. Yani Cenab-ı Hakk'a inananlaradır. Kahve bile içirecekse Allah'a inananlara içir. Tamam mı? La yekul sahib illa mu'minan ve la yekul taamaka illa Musahabe edip sohbet edeceksen gerçek müminle sohbet et. Buyurur Peygamber Efendimiz, taam yedirip sofrana oturtacaksan mümini muttakiyi yedir diyor. Hayvanata behayime nimet yedirip de gübre yaptırmaz. Çünkü müminin müminin damarlarına giden kan diline kuvvet, imana nur olacaktır. Bu suretle yedirdiğinle iman ve tevhide hizmet ediyorsun. Zalimlere ve hainlere yedirdiğin zamanda küfre kuvvet veriyorsun. Farkında mısın acaba? Efendim? Eline su geçse meyve ağacını sularsın, diken otunu mu sularsın Müslüman kardeş? Veya çöğür otunu mu sularsın, değil mi? Suyu, meyveli ağaca verirsin ki çiçeği, yaprağı, meyvesi faydalı olsun cemiyete diye. Veya nefsin veya ailatın için. Ama tikeni sulasan devamlı Müslümanlar, Mevlamızı muhafaza bulursun değil mi? Tikenin şımarıklığı artılacaklar. O it burnu denen bir şey var Müslümanlar. Yani bizim itlerin burnu kadar falan tehlikeli değildir ancak yanına varırsan, sataşırsan senin için zararlı olur. Bizim itlerin burnu kaçtıkça sen çok zaman üzerine gelirsen senin için zararlı olur. Cenab-ı Hak arşa hırlayan bu kelpleri tevfikıyla uslandırsın inşallah Müslümanlar. Nasipleri yoksa ümmeti Muhammed'i rahata kavuştursun.